Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbı Alaamin. Ve salatu ve salamı Aşrif Mursalin, Muhammed İbn Abdullah, Alihi Aftarı Salat ve Teslim. Rahman ve Rahim olan, Alim Rabbı olan, Din Gününün, Hesap Gününün yegane Maliki olan Allahü zatına, azametine, güceliğine, büyüklüğüne ve kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa'ya, ehli i Beytine, sahavesine, tabi'unla ve güzellikle onun yolundan, onların yolundan gidecek olan bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet kardeşler daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu hafta inşallah tevessül kavramı üzerinde birkaç kelam gayret edeceğiz. Zira tevessül kavramı haddi zatında bugün bazıları tarafından ihtilaf mevzu kılınmış olan ve özellikle haleften bazı alimlerden delil getirip de sanki İslam'ın özünde bu varmışçasına bir takım bulutların uçuşturulmuş olduğu bir alan haline gelen bir kavram. Evvela bu anlamda tevessül veya vesile nedir? Önce buna kısaca bakmış olmak lazım kardeşler. Tevessül ki vesile ikisi aynı şeyden gelir. Ya yani Tevessül, vesile, vesile demek bir şeyi vesile kılmak sebep kılmak ki özellikle vesile denildiğinde yani Türkçe'ye bu anlamda belki bir araç edinmek, yol edinmek, yani bir insanın maksadına ulaşabilmek için bir arzu ile ulaşmış olduğu şeye gitmiş olmasına ve o yolda kendisine araç edinmiş olduğu şeye vesile denir. Yani özellikle Arapça'da huwa ma'ya tavasuru bihi insan ile muradihi bir insanın kendisi ile muradına erişmiş olduğu şeye vesile denir. Dolayısıyla bugün bir kimse şayet oturmuş olduğu A şehrinden B şehrine gidecekse buradaki gayesi nedir? Buradaki gayesi o B şehrine ulaşmış olmaktır. Peki burada vesile nedir? İşte vesile B şehrine ulaşırken B şehrine doğru ulaşıp daha doğrusu B şehrine doğru yol alıp B şehrine ulaşabilmek için araç edinmiş olduğu şeye vesile denir. Bu anlamda kah arabayı kullanır, arabayla gider ya da başka bir binek bulur ya da farklı bir boyutta trenle gitmiş olması, uçakla gitmiş olması, bunlar herhangi bir şey değiştirmez. Bunlar sonuçta nedir? Vesiledirler kardeşler. Ve bir kimsenin amacına ulaşabilmek için araç edinmiş olmasına da tevessül denir. Dolayısıyla tevessül kavramı gündeme geldiği zaman üç şeyle karşı karşıyayız. Birincisi tevessül eden kişi. Sonuçta bu neyi icabında şöyle diyelim. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan kişi tevessül eden kişidir. Tevessül edilen ise nedir burada? Tevessül edilen İstanbul'dur. Adam Ankara'dan İstanbul'a gitmek istiyor. İşte vesile dediğimiz şey de İstanbul'a gitmek isteyen kişinin bir araç bularak kendisine araç edinmiş olduğu şeye işle ve tevessül denir. araç edinmiş olduğu şeye de vesile denir. Bu anlamda İslami bir kavram olarak tevessül kavramını gündeme getirdiğimiz zaman dikkat ettiğimiz husus nedir? Evvela bir. tevesül eden kişi ya da vesile arayan kişi kimdir? İnsandır kardeşler. Ve Kendisine tevessül edilen ya da ulaşılmak istenen gaye nedir? Allah Azze ve Celle'nin rızası, Allah Azze ve Celle'nin razılığı ve rızalıklarıdır. Bu anlamda kulun Allah'a ulaşabilmek için, ki buradaki ulaşmış olmaktan kasıt, yer zaman olarak değil haşa, Allah'ın rızasına ulaşmış olmak demektir. ki Bunda bütün müfessirler zaten ittifak halindedirler. Bugün kalkıp da yer ve mekan olarak ulaşmış olmayı iddia edenler kesinlikle bir kere ehli sünnet ve cemaatin hiçbir şekilde kabul etmediği bir alana kaymışlardır ve sapmışlardır. İşte Allah'ın rızasına ulaşmak isteyen bir insanın Allah'ın rızasına ulaşabileceği araçları ya da vesileleri kullanmış olmasına tevessül denir. Dolayısıyla bir kimsenin şurayı özellikle kafaya yerleştirmiş olmamız lazım. Bir kimse Allah'a ulaşmak istiyorsa bir kimse Allah'a nasıl ulaşır? Bu anlamda ibadet ile ulaşır. Yani Allah'a kulluk etmekle ulaşır. Ve Allah Azze ve Celle bizim kendisine nasıl ulaşacağımızı ne yapmıştır? Bildirmiştir. Dolayısıyla Allah'a ibadet maksadı güdülüyorsa ki İslam kaidesine göre yani ehl-i sünnet ve cemaatin ittifak ettiği gibi nedir? İbadetlerde asıl olan şey tevfiki olmasıdır. Yani buradaki kastımız nedir? Bir kimsenin nasıl bir ibadet ederek, nasıl bir kulluk ederek Allah'a ulaşabileceğini ancak Allah'ın gösterdiği ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmiş olduğu şekillerle elde edebilir. Bu anlamda namaz nedir? Namaz bir vesiledir. Allah Azze ve Celle'ye ulaşabilmek için, Allah'ın rızasına ulaşabilmek için bir vesiledir. Yine haramlardan kaçınmış olmak nedir kardeşler? Haramlardan kaçınmış olmak da Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanabilmek için bir vesiledir. İşte bu bağlamda Allah Azze ve Celle'ye nasıl ulaşabileceğimizi bildirecek olan da şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Ve kul bu anlamda neleri vesile edinebilir? Yani Kur'an'a baktığımız zaman kardeşler Kur'an'da vesile kavramı itibariyle neler anlayabilecek iki tane ayet vardır bir 3. ayet söz konusu değildir. Vesile kavramının içerisinde geçmiş olduğu bir ayet olarak mesela ilk ayet olarak Maide Suresi'nin Maide Suresi'nin 35. ayeti. Maide Suresi'nin 35. ayetinde kardeşler Allahu Teala buyuruyor ki ya eyhellezine ey iman edenler itekullaha ve butegu ileyhil vesile. Allah'tan sakının. Allaha karşı sorumluluğumuzu bilin ve bıtağı ileyhil vesile ve Allah'a ulaşabilmek için ne yapın vesile edin, vesileler edin ve cahidu fi sebilihi ve Allah yanında cihad edin, la allekum tuflihun umudur ki siz ne yaparsınız felaha erersiniz kurtulanlardan olursunuz. Burada Allah-u Teala ne yapıyor? Ona vesile arayın diyor. Peki buradaki vesileden kasıt nedir? Yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi kardeşler Bir kere Allah'a bir kulun Allah'a ulaşabilmiş olma işlevi Doğrudan ibadettir Yani namaz Allah'a ulaşabilmek için Nedir sonuç itibariyle insanın bedeni olarak uyguladığı şeydir Yine bazı ibadetler vardır ki Bunlar nedir? Mal ile yapılır Zekat gibi, sadaka gibi Bunlar nedir? Kişinin malı ile Allah'a kulluk edip Allah'ın rızasına ulaşmış olmasıdır Yine bazı ibadetler vardır ki Hem beden hem de Mal ile yapılır. Mesela hac ibadeti gibi. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor kardeşler bir hadisinde? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki -du huvel Dua diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ibadetin ta kendisidir. Ki Tirmizinin sahih olarak rivayet etmiş olduğu bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Dua ibadettir. Dolayısıyla bugün Duanın ibadet olması hasebiyle evvela bir, bir kimse Allah'tan başka bir şeyi şayet dileyecek olursa, ey falanca bana yetiş, ey falanca beni bu sıkıntıdan gider şeklinde doğrudan duayı başkasına yapacak olursa bu Allah korusun, Ehl-i Sünnet'e ittifak ettiği bir husus olarak nedir kardeşler? Şirktir. Çünkü istenilen Allah değildir. Burada istenilen başkasıdır. Hem ne kadar ifade olarak, işte Allah verecek ki o da versin mantığıyla hiçbir şekilde İslam'ın hoş görmediği bir mantıksal ifade ortaya konmuş olsa da İslam ona şirktir çünkü doğrudan istenilecek olan Allah'tır bu bağlamda dua yine Allah'ın rızasını gerektirecek olan şeydir yani ya Rabbi affeyle bağışla gibi bu da nedir sonuçta ibadettir ve dediğimiz gibi bir kimse Allah'a vesile edinecekse sonuçta ibadete başvuracak demektir ve yapmış olduğu işlev ibadet çerçevesi içerisinde değerlendirilecek demektir bu bağlamda vesile nedir? Yani bu ayete Allah azze ve celle'nin kastetmiş olduğu vesile nedir dediğimizde bütün müfessirlerimizin içerisinde herhangi bir şekilde ihtilaf olmaksızın burada diyorlar vesileden kası sonuçta birincisi el-kurbe yani Allah'a yakınlık hisset olmaktır. Allah'a yakın olur. Ve mesela Taberi'ye bakıyoruz. Taberi bu ayetin tefsirinde diyor ki kardeşler, "Vatlubul kurbete ilehi bile ameli bi ma yurdih" Yani Allah azze ve celle ne diyor? "Vetlubul qurbe ileyhi. Allah'a yakınlaşmış olmayı arzulayın. Allah'a yakınlaşmış olmayı talep edin. Buna uğraşın. Ne ile peki? Bil ameli bir ma Allahu Teala'yı razı kılacak amellerle. Dolayısıyla Allahu Teala'nın razı olacağı amel de şüphesiz ki nedir? Allah azze ve celle'nin bildirmiş olduğudur. Çünkü biz yine ehli sünnet ve cemaat olarak biliyoruz ki bir amelin Allah katında kabul olması için bir amelin Allah'ın rızalığına uygun olabilmesi için iki tane şart vardır. Bu iki tane şart nedir? Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin rızası için olacak bir. Yani niyet sırf Allah'ın rızası olacak. Bu bir. İkincisi nedir? İkincisi, meşru bir amel olacak. Yani Kur'an'da ya da sünnette Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın uygulamasında yeri edinmiş olacak. Bunun dışındaki başka bir şeyle, bunun dışındaki başka bir şeyle Allah'ın rızalığını almak ve ibadet etmiş olmak durumu söz konusu değildir. Zira bir kimse niyeti güzel olsa da, benim maksadım Allah'ın rızasıdır dese de, ama meşru olmayan, yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinde hiçbir şekilde yeri edinmemiş olan bir amel uygulayacak olursa, Aleyhisselatu Vesselam ne diyordu? Men ahtes fi emrina minhu Her kim bizim işlemediğimiz bir şekilde Allah'a kulluk edecek olursa, her kim bizim istemediğimiz bir şeyi dinle sonradan ortaya çıkaracak olursa o ne olur? Redd olunur ve kabul edilmez diyordu Resulullah. Dolayısıyla bu iki şart yine ne olacak? Allah'a vesile edinmiş olmada gündeme gelmiş olacak. O yüzden Mesela yine tabi onun alimlerinden İmam Katade diyor ki ve بتقو vesile yani ey iman edenler Allah'a vesile edinin ifadesi nedir? ey تقربوا إليه بتاعته ولا عمل بما يُرْضِي. İmam Katade de aynı şekilde ne diyor? Allah'a vesile edenmek diyor. Allah'a itaat ederek, Allah'ın emir ve nehilerini gözeterek ve onun razı olacağı amelleri ortaya koyarak ne yapmaktır? Allah'a yakınlaşmış olmaktır. Yine mesela İbni Kesir kardeşler bu ayetin tefsirinde diyor ki قال Süfyanussevri an Antalha an ata an İbni Abbas Süfyanussevri o da talhadan, o da Ata'dan, o da İbni Abbas'dan. İbni Abbas ne diyor bu ayet için? El kurbe Allah'a yakınlaşmış olmak demektir ki İmam Mücahid, Ebu Vail, Hasan al Basri, İmam Katade, yine Abdullah İbn Kesir, ondan sonra Süddi, İbni Zeyd ve bunlar gibi diyor çoğunluğu diyor İbni Kesir. Ne dediler? Takarrabu ileyhi bitaatihi ve'l ameli bima yurdi. Bunların hepsi ne dediler? Allah'a itaat ederek ona yakınlaşın ve Allah'ın razı olacağı amelleri işleyerek ne yapın? Allah'a vesile arayın. Doğrusu buradaki vesile dediğimiz gibi yine İslam çerçevesi içerisinde Kur'an ve sünnette yer edinmiş olan uygulama ve ibadet tarzındandır. Ve yine İmam İbn Kesir devam ederek diyor ki İsa suresindeki ayeti getiriyor. Ulaike'llezine yed'uunu yetegunu iley ila rabbihimul vesile. İşte bunlar var ya onlar Allah'a yalvarırlar ve Rablerine ulaşmak için vesile edinirler demiş olduğu ve o ayetteki vesile de diyor aynı anlama gelir. Yani Allah'ın razı olacağı amelleri işlemiş olmak ve onu itaat etmek ve İmam e, İbn Kesir arkasında ne diyor? La hilafet beyne'l mufessirin fihi. Mufessirlerin arasında bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. Dolayısıyla evvela bir birilerinin vesile edilebilmek için bazı şahısların putlaştırılması, bazı bazı şahısların Allah ile arada aracı edinmesi gibi vesile türü İslam'ın tamamen dışladığı, hatta şirk olarak ifade etmiş olduğu nedir? husustur. Yine mesela Fahrettin er Razi kardeşler bu ayetin tefsirinde diyor ki وَكُونُوا مُتَّق۪ينَ عَنْ مَا عَصِ اللّٰهِ مُتَوَسْسِل۪ينَ Yani Allah Azze ve Celle ne demek istiyor? Allah'ın günahların, Allah'ın yasak kılmış olduğu günahlardan sakının ve ne yapın? Allah'ın itaatleriyle yani Allah'a itaat ederek emir ve yasaklarını gözeterek ne yapın? Allah'a vesile edinin demektir. Yine mesela bu ayetteki vesile bağlamında Kadı Beydavi tefsirinde diyor ki Ey ma bihi ila ve zulfa minhu min fi'lil ta'ati ve terkil ma'asi Yani Allah Azze ve Celle bu ayetinde diyor Kadı Beydavi şöyle demek istiyor Yani kendisinden sevap alacağınız, Allah'a yakınlaşacağınız ne yapın? Fiilleri işleyin ve günahlardan kaçının. Bu şekilde Allah'a ne yaparsınız? Vesile edinirsiniz. Yine el hazin ne diyor mesela bu ayetin tefsirinde? Allah'a vesile ile yani itaat ve Allah'ın hoşuna giden amellerle yaklaşmayı ne yapın arayınız şeklinde vesileyi tefsir ediyor ki çok fazla alimlerin görüşlerini aktarmış olmaya gerek yok. İmam Bütün imamlarımız i̇bn Kesir'in de ifade ettiği gibi La Khilafah biinul Mufassirin fiik. Bu hususta yani vesilenin sonuç itibariyle Allahu Teala'nın farz kılmış olduğu amelleri işlemek, haram kılmış olduğu şeylerden kaçınmak ve Allah'a hoşnut kılacak olan amellere ne yapmış olmaktır, yönelmiş olmaktır. İşte bu bağlamda vesile kavramı ilk olarak ne yapıyor kardeş? Bu ayette karşımıza çıkıyor. Ki aynı anlamda Allahu Teala'nın İsra suresi 56-57. ayetinde mesela bakarsak diyor ki. Kulidu allazeena zaamtum min dunihi fe ve la o Allah'tan başka çağırdıklarınızı o Allah'tan başka dua ettiklerinizi o Allah'tan başka yetiş dediklerinizi o Allah'tan başka bizi koru ve gözet dediklerimizi Çağırın bakayım diyor Allahu Teala. Ki zaten şirkti demiştik. Ne diyor Rabbimiz? Fela la yamlikuuna keşfe durri ankum Onlar sizden herhangi bir şekilde zararı gideremezler ya da sizin durumunuzu değiştirmeye güçleri yetmez. Zira yine Mekke müşrikleri bu ayetin ifade ettiği şekilde ne yapardılar kardeşler Meleklerden mesela yardım dilerdi bazıları. Meleklerden yardım dilerdiler. Ondan sonra kimileri kimileri cinlerden yardım dilerdiler. Halbuki o cinler Müslüman olmuşdular cin suresinde geçtiği şekliyle ve onlar da Allah'a kulluk etmek istiyor. Onlar hala, o müşrikler hala ne yapıyordular? O meleklerden ve cinlerden yardım istiyordular. Onlardan yardım istiyorlar. Dolayısıyla bu ayetin devamında Allah Azze ve Celle ne diyor? Ula'ikellezine işte sözün Bu bahsettikleriniz ve yardıma çağırdıklarınız var ya, ne? onlar bizzati Allah'ı yardıma çağırırlar. Yebteghune ila rabbihimul vesile ve onlar Rablerine ne yaparlar? Onlar Rablerine bir vesile ararlar. Onlar Rablerinin rızalığına ulaşabilmek için araç edinmeye gayret ederler. Ki eyyuhum akrabu ve yercune rahmetahu ve yahafun azabeh ve dolayısıyla Allah'ın rahmetini umarlar Allah'ın azabından korkarlar şüphesiz ki senin Rabbinin azabı gerçekten sakınılmaya layıktır İşte bu bağlamda dediğimiz gibi kardeşler vesile dediğimiz husus sonuç itibariyle nedir vesile dediğimiz husus Allah azze ve celle'ye karşı bir kimsenin ulaşabilmesi için araç edineceği şeylerdir işte buradan devam edecek olursa evvela tevessül yani bir kimsenin Allah'a ulaşabilmek için vesile edeneceği şeyler nedir diye bir başlık açarız. Ve deriz ki kardeşler meşru olan bir tevessül vardır ve gayri meşru olan yani meşru olan bir tevessül olduğu gibi bid'at şekli olarak ortaya çıkmış tevessül şekilleri vardır. Bazı tevessül şekilleri de vardır ki bunlar nedir? Bunlar sonuç itibariyle doğrudan Allah göstermesin. Allah göstermesin. Bunlar doğrudan zımdıklık olarak insanı ne yapar? Dinden çıkartırlar. <gülüyor> Peki bir kimse nasıl tevessül edebilir? Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı nasıl bir vesile arayabilir? Bu bağlamda dediğimiz gibi evvela birincisi kardeşler. Bir kimsenin Allah'ın emretmiş olduğu farzları yerine getirmiş olması. Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu haramlardan kaçmış olması. Bunlar doğrudan nedir? Vesile araçlarıdırlar. Duaya gelince. Duada özellikle meşru tevessülün meşru tevessülün şekillerini ifade edecek olursak. Evvela birincisi kardeşler. Allah azze ve celle A'raf suresinin 140. ayetinde ne yapıyor? Evvela bir bizim kendi isimleri ile kendisine dua etmiş olmamızı istiyor. A'raf suresi 180 180. ayetinde Allah azze ve celle ne diyor? Velillahlil esmaul husna en güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Öyleyse fedu'uhu biha Allah'ın isimleriyle Allah'a dua edin. Allah'ın isimleriyle Allah'a dua edin. Evvela birincisi, bir kimsenin Allah'a dua ile yakınlaşmış olmasındaki en büyük imkan, Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle ne yapmış olmak? Ona dua etmiş olmaktır. Allah-u Teala başka bir ayetinde ne diyordu? İster Allah deyin, isterse Rahman diye çağırın. Onlar sonuçta sizi ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye ulaştırırlar. İşte bu bağlamda birincisi dua etmek. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden de bunu çok farklı şekillerde yani sayılamayacak şekillerde ne yapıyoruz? Görüyoruz kardeşler. Evvela Allah Azze ve Celle'nin isimlerini, sıfatlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dile getirerek istediği gibi doğrudan ismin diyerek de istemiştir. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ey doğmayan ve doğurulmayan ve hiçbir şekilde eşi ve benzeri olmayan ehad ve samet olan Allah'ım senden günahlarını, bağış, günahlarını bağışlamanı dilerim şüphesiz ki sen gafursun sen rahimsin diye ne yapmıştı bunu hoş görmüştür hatta bu şekilde dua eden bir kimsenin ki Ebu Davud da sahih olarak rivayet edilmiştir akabinde Resulullah ne demiştir? Bağışlandı, bu kişi bağışlandı diye üç defa mesela dile getirmiştir. Ki Allah'ın isimleriyle. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ondan Tirmiz'in de rivayet etmiş sahibi hadiste geçtiği gibi Resulullah ve vesselam ne derdi? Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağiz Ey hay olan ve ey kayyum olan Rabbim senin rahmetine sığınırım. Burada yine Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle. Dediğimiz gibi bu zaten sayılamayacak kadar çoktu. Çok fazla derili burada almaya gerek yok ama şunu söylemek istiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğrudan Allah'ım senin isimlerinle diye dahi dua etmiştir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani tasası çoğalan kişi, endişesi, tasası, sıkıntısı olan kişi şöyle dua etsin demiş olduğu ifadede ki İmam Ahmet'in rivayet etmiş olduğu yine e, silsilatüle hadisi sahihada aktarılmış olduğu şekliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Allahümme inni abduk Ey Allahım ben senin kulunum vebni abdik senin kulunun ab oğluyum vebni emetik ve senin kadın olan kulunun oğluyum ve ne diyor? yedik. Ya Rabbi benim alnım sen elindedir. Yani kaderim senin elindedir. Madun fiye hukmuk. Benim hakkımdaki hükmün artık geçmiştir. Hükmünü sen vermişsindir. Ve adlün fiye katâuk. Ve eğer sen benim hakkında bir şey takdir etmişsen hiç şüphesiz ki bu adalettir. Ve ne diyor bakın orada? Ya Rabbi diyor ben seni kendini isimlendirmiş olduğun şeylerden isminin yüzü suyu hürmetine istiyorum Eseluke bi kulli ismin huvelek ya Rabbi sen kendini ne ile isimlendirmişsen ben onlarla senin isimlerinin yüzü suyu hürmetine senden istiyorum Eseluke bi kulli ismin huvelek semmeyte bihi nefsek ev enzeltahu fi kitabik ya da kitabında indirmiş olduğun isimlerinin hürmetine. Ev eser bihi fi ilmi'l-gayb 'indek ya da gayb ilmi olarak katında saklamış olduğun bütün isimlerinin hürmetine. Ne yapıyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bakın bu şekilde istiyor. Ev allamtahu ve ahadan min'l-halq. Ya da yaratmış olduğun herhangi bir tanesini öğretmiş olduğun ismin hürmetine senden istiyorum. Ne yap? İc'alil Kur'an rabbi aqlbi. Kur'an'ı kalbimin baharı kıl ve nuru sadri ve göğsümün nuru kıl ve hüznümün gidericisi tasanın ortadan kalkmış olması için bir imkan olarak ne yap? Kıl diyor ve arkasından Resulullah ne diyor? Allah bu kimsenin hüznünü ve tasasını giderir ve yine sevinç verir. Mesela burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Doğrudan Allah'ım senin isimlerim ne diyor? Ki bu şekilde dua etmek vaciptir kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle ve Allah'a ne yapın isimleriyle Felillahi'l esma'ul husna fedu'uhu biha. İsimleriyle ne yapın? Allah'tan isteyin diyor. Peki bir kimse başka nasıl Allah'a teveccülde bulunabilir? Dediğimiz gibi bir, salih amel ile. Yapmış olduğu ameller ile. Mesela bir kimse şayet şöyle diyecek olursa, "Allah'ım, sana olan imanım ve sevgim" Resulün Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a tabi oluşun ve ona iman edişimin hürmetine benden belaları gider diyecek olursa bu doğrudur. Çünkü onun Allah Resulüne iman etmiş olması, allah Teala indirdiklerine iman etmiş olması bir salih ameldir ve salih amel ile kişi ne yapar? Allah'tan isteyebilir. Dolayısıyla bir kimse Allah için bir amel yaptığında o amel hürmetine ne yapabilir? Allah'tan bir şey isteyebilir. Çünkü unutmayın biraz sonra hadisi rivayet edeceğimiz gibi kişinin salih ameli Allah'a vesile edinebileceği araçlardır. Allah'ın veşini umrak istediği salih ameli bu anlamda kişi anabilir. Bu şekilde Allah'tan isteyebilir. Mesela Hz. İbrahim aleyhisselam ile Hazreti İsmail aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükselttikleri zaman ne dediler kardeşler? Rabbena tegabbel minne. Ya Rabbi Ya Rabbi bunu bizden ne yap? Bunu bizden kabul buyur. Bunu bizden kabul buyur. Yine <gülüyor> bu şekilde yaptıkları bir amel ve o amelin kabul olması için bir vesile olarak ne yapıyor? Hz. İbrahim ve Hz. İsmail aleyhisselam bu şekilde dua ediyor. Ve yine Allah Azze ve Celle başka bir ayetinde ne diyor? Ali İmran Suresi 193. ayette geçtiği şekliyle bir takım kimseler ne derler? Rabbena, ey Rabbimiz innena semina munadiyen yunadi lil imani en aminu birabbikum fe amenna Ya Rabbi biz insanları ya da bizi iman edin diye imana çağıran bir çağrıcıyı işittik. Bizi imana çağıran bir Çağrıcıyı işittik. فأمنna, ve biz iman ettik. Bizi bağışla. Kötü amellerimizi ört. Ve bizim canımızı salihler ve iyilerle beraber al. Mesela burada ne yapıyorlar? Ya Rabbi biz senin gönderdiğine iman ettik. Ki iman etmek bir ameldir. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yerde imanı ne yapacaktı? Amel olarak nifade edecekti. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ya da hadislerinden salih amelin vesile edinebileceğine dair delilimiz nedir kardeşler? Meşhur bilmiş olduğunuz o mağara ehlinin kıstasıdır. Ne demişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sizden önceki ümmetlerden üç kişi bir fırtına zamanı ne yaptılar? Korunmak için bir mağaraya sığınırlar. Ve daha sonra ne yapar? Bir kaya mağaranın girişine düşer ve onlar orada mahsur kalırlar. Yani mağaranın kapısı, kapısı kapanır. Ve dışarı çıkamazlar. Bu durumda ne yaparlar? Yaptıkları hayırlı ameller ile Allah'a vesile edinirler. Bir tanesi kalkar ve anlatır. Ki olayın detayına girmeyeceğim. Bu olayı zaten daha önce işlemiştik detayını biliyorsunuz. Bir tanesi her akşam anne ve babasına süt verir Onlar önce onları emzirirdi ama bir gün geldiğinde anne babasının uyuduğunu görmüş çoluğu çocuğu içeride beklediği halde sabaha kadar anne ve babasının yatağının başında beklemişti ve onlara süt içirmeden kendi çocuklarını öne almamıştı ve ne demişti ya Rabbi ben bunu senin rızan için yapmıştım eğer bunu senin rızan için yaptıysam bana yardım et ve bizi kurtar demişti ve kaya bir parça açılmıştı Sonra bir tanesinin amzasının kızıyla evlenmek istemesi ve sonra onu salıvermesi durumu vardı biliyorsunuz. O da onu sebep göstererek ya Rabbi ben bu ameli senin için yapmıştım. Bize yardım et demiş ve kaya biraz daha açılmıştı. Sonra bir tanesi daha önceden yanında çalıştırmış olduğu bir hizmetçinin ya da aylıklı maaşla çalışan bir kimse maaşını almadan gitmişti biliyorsunuz. Onun parasıyla koyun almıştı, koyunlar çoğalmıştı sonra geriye vermişti. O da ne yapmıştı? Ya Rabbi ben bu ameli senin rızan için yapmışsam ki onun için yaptım, bize yardım et demiş ve kaya açılmıştı. Mesela burada ne yaptılar? Ki bu yine hadisten, özellikle bu hadis hem Bukhane'nin hem Müslim'in rivayeti olarak karşımıza çıkıyor. Açık olarak bir kimsenin salih bir ameliyle Ya Rabbi ben falanca amelimi sırf senin için yapmıştım. İşte onun vesilesiyle ne yap? Bize yardım et yüzü hürmetine bize yardım et diye ne yapabilir? Kişi salih ameliyle Allah'tan isteyebilir. Allah-u Teala'ya yakınlaşmış olmayı ne yapabilir? Gündeme getirebilir ve bu da tevessül kapsamına ne yapar? Girer. Yine kardeşler bir kimsenin Allah'a yakınlaşırken içine düşmüş olduğu sıkıntılı durumu dile getirmiş olması yani salih amelden ziyade Allah'ın yücelini dile getirip kendi acziyetini dile getirip günahkar durumunu dile getirip ve bu durumda Allah'tan isteyebilir durumunu ikrar edebilir işte bu anlamda mesela Hz. Adem ve Hz. Havva annem Hz. Havva ile Hz. Adem ne demişlerdi kendilerine yasak olan ağaçtan şeytanın tuzağıyla yedikten sonra demişlerdi ki Rabbena inna zalemna enfusena ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Biz haksızlık yaptık. Bakın hatayı ikrar var, pişmanlık var ve içine düşmüş oldukları durum var. Ne diyorlar? ve illam tagfir ve terhamna Eğer sen bizi eğer sen bizi bağışlamazsan, sen bize mağfiret etmezsen hiç şüphesiz ki biz kaybedenlerden olacağız. Yine mesela Hz. Musa aleyhisselama bakın kardeşler. Hz. Musa aleyhisselam bildiğiniz gibi Medyen şehrine doğru geldiği zaman orada ne yapmıştı? Orada o iki tane iffetli, onurlu kızın hayvanlarını suladıktan sonra onlar geriye gittiğinde Hz. Musa orada kalmıştı. Bir ağacın dibine oturmuş. Ne demişti? Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin Fakir. <gülüyor> ''Ya Rabbi ben senin bana indirebileceğin, indireceğin her bir hayra muhtacım, yani aciz durumdayım, acziyet içerisindeyim, imkanım bitmiş ve senin göndereceğin her bir yardıma ben muhtacım.'' diyordu ve bu şekilde ne yapıyordu? Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyor ve ondan istiyordu ve bu şekilde o acziyet durumunu dile getirerek ne yapıyordu? Allah'a yalvarıyordu. Bu şekilde dediğimiz gibi kişinin kendi acziyet durumunu ya da günahlarını bir takım şeylere dile getirerek Allah'tan istemiş olması da yine güzeldir. Dolayısıyla hatanın ikrar edilmiş olması kişinin acziyetini ve Allah-u Teala'nın yüceltilmiş olması da Allah'ın yardımını yine celbedici unsurlardandır. Yine bir kimse başka nasıl Allah'a tevekkül eder? Meşru olan tevessülüm bir üçüncüsü kardeşler, salih kimselerin duasını almak ile Allah'a yakınlaşmış olmak ya da Allah'a tevessül etmek. Bu bağlamda Allah Azze ve Celle'nin mesela Haşir suresinin 10. ayetinde şu şekilde ne diyor? Onlar derler ki Rabbimiz bizi ve bizi imanda geçmiş bulunan kardeşlerimizi bağışla. Ya Rabbi bizi bağışla vel ihvanenellezina sabaquna lil iman ve bizden önce iman etmede bizden öne geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Bakın doğrudan burada ne yapıyor? Başkalarına dua etmiş olmanın güzelliğini Allahu Teala bize aktarıyor. Ve ne diyor? Ey Rabbimiz kalbimizde iman edenlere karşı kim bırakma. Sen raûfsun, sen rahimsin. Mesela burada Allahu Teala müminlerin bir özelliği olarak diğer müminlere dua etmiş olmayı ne yapıyor? bize öğretiyor. Yine Hz. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, evlatları Hz. Yakup Aleyhisselam'a gelmiştim ben ne demişlerdi? Kalu ya ebane Ey babamız ne yap? Bizim için Allah'tan bağışlanma dile. Stavfirlene <gülüyor> Bizim için Allah'tan bağışlanma dile. Bizler günah işledik. Bunun üzerine Yakup Aleyhisselam ne derdi? Ben sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz ki o gafurdur, o rahimdir. Mesela burada Hz. Yakup'un oğulları doğrudan geliyor. Hz. Yakup'a, ey babamız bizim için Allah'tan bağışlanma dile diyorlar. Ve Hz. Yakup Aleyhisselam da ben sizin için bağışlanma dileyeceğim diyor. Yine hakeza İbrahim Aleyhisselam'ın babasının Allah'ın düşmanı oluncaya kadar ki eee Düşman olduğu açıkça belli oluncaya kadar ki o dönem içerisinde ne demiştir? Yani ben senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim demişti Hazreti İbrahim. Ama Allahu Teala onun bağışlanma isteğini reddederken bir kimsenin başka bir kimse için bağışlanma dilemesi, onun için dua etmesi uygun değildir diye reddetmedi. Sadece sen baban için isteyemesin çünkü o Allah'ın düşmanıdır. İman etmiş değildir diyerek reddetmişti. Yine sünnetteki delillerine gelince kardeşler Yani dua ile Allah'a başkasının salih bir kurum duası ile Allah'a yakınlaşabileceğinin ya da tevessül olarak buna başvurabileceğinin delillerinden Mesela birincisi yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün bir rivayetinde ne diyor kardeşler Müslümanın gıyabında kardeşi için yapmış olduğu dua kabul görür Hatta müstecap olan dua diye geçer yani bir Müslümanın, başka bir Müslüman için onun kıyabında, yanında değil, onun haberi yokken, ondan uzak iken ya da onun olmadığı yerde ne yapması? Ona dua etmiş olması. Ve ne diyor Resulullah? Bir kimse kardeşi için her hayır duasında başında dikilen bir müvekkel melek vardır ve o kişi kardeşi için ya Rabbi ona ver ya Rabbi onu bağışla ya Rabbi ona ona ona ya da onu onu onu diye onun için dua edecek olursa melek nedir amin ve leke mislik amin Allah kabul etsin der duasına amin der ve ayın Allah aynısını sana da versin buyurur der ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu hadiste ne yapıyor doğrudan bir kimsenin başka bir kimse için dua etmiş olmasını dile getiriyor. Hatta kabul olunmada en hızlı bir dua şekli olduğunu ifade ediyor. Yine Enes bin Malik radiyallahu rivayet edilen mesela bir hadis ki Ömer bin Hattab radiyallahu anh kıtlık vakti Abbas bin Abdul ne yapmıştı? İstiskaya yani yağmur duasına çağırmıştı. Yağmur duasına çağırmıştı. Ki bunu biraz sonra detayıyla işlemeye inşallah başlayacağız yine insanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da ne yapmış olmaları? Dua istemiş olmaları. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela camideyken, mescidindeyken bir insan geldi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cuma günü hutbedeyken adamın biri ee, kaza işlerinin görüldüğü yöndeki kapıdan mescide girerek yani ihtiyaç babından e, kapısından girerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yöneldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü mallarımız helak oldu mallarımız helak oldu yollar kesildi Allah'a dua et de yağmur yağsın mesela burada ne yapıyor kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve onun özellikle duasını alıyor duasını alıyor ve daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada ne yapıyor ellerini göğe açıyor ve Ya Rabbi bereket indir, Allah'ım bereket indir, Allah'ım bereket indir diye dua ediyor. Enes radiyallahu anh diyor ki Allah'a and olsun ki gökte tek bir bulut belirtisi olmamasına rağmen ne yaptı? Bir müddet içerisinde bulutlar belirdi ve biz o gün güneşi daha görmedik. Yani o kadar ki yağmur yağdı. Hatta yağmur Allah'ın bereketiyle o kadar idi ki, bir sonraki cuma bazı insanlar geldiler dediler ki ya Rabbi ya Resulallah mallarımız helak oldu Allah'a dua et de Rabbimiz yağmuru dindirsin çünkü hala bu şekilde yağıyor. Allah Azze ve Celle'nin bereketi ve takdiri. Tabi onlar genel itibariyle nerelere ne şekilde yağmasının hikmet olduğunu bilmemişler. Kendi tarlalarına Medine'nin bir bölümünde zarara sebebiyet verdiği düşüncesiyle Resulullah'a gelmişler. Ve Resulullah bu seferine demişti. Ya Rabbi üzerimize değil çevremize yağdır. Ya Rabbi tepelere ve tümseklere yağdır, vadilerimize ve ağaçlarımıza yağdırma demişti ve ne diyor Enes B. radiyallahu anh daha sonra Allah Resulü'nün bu duasıyla yağmur dindi allah Teala Resulü'nün kendi katındaki konumunu bu şekilde gösterdi ve diyor ki Enes radiyallahu anh, biz daha sonra çıktığımızda hatta Resulullah'ın bu duasından sonra güneşte yürüdük diyor, güneşte yürüdük mesela burada çok açık bir şekilde ne yapıyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına gelen kişileri görüyoruz. Yine özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Osman bin Hanif'ten rivayet edilen bir hadis var kardeşler. Osman bin Hanif'ten rivayet edilen hadiste bir ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelir ve der ki ey Allah'ın Resulü bana afiyet vermesi için <gülüyor> Allah'a dua edin. Gözlerimin tekrar görmesi için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, istersen dua ederim, istersen edersin ki bu senin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine o ama olan kişi ki, hayır ey Allah'ın Resulü, dua etmeni istiyorum. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ona şöyle der kardeşler, ona şöyle der, güzel bir şekilde abdest al, güzel bir şekilde abdest al, abdestini güzelleştir ve daha sonra ne yap Allahu Teala ya şu şekilde dua et de ki Allah'ım sana peygamberin rahmet peygamberi olan Muhammed ile yöneliyorum. Ey Muhammed, hacetimin giderilmesi için seninle Rabbime yöneliyorum. Ve daha sonra devam et. Allah'ım benim hakkımda onu şefaatçi kıl der. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın duasını ve Resulullah Rahmet peygamber oluşunu ifade eder ki bu hadisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı itibariyle yüzü suyu hürmetine istemeye araç edilenler bu hadisi getirirler. Hayır, gıyabında söz konusu değildir. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan kişi gelmiştir. Aleyhisselatü Vesselam bundan haberdardır ve ona kendisi öğretmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Böyle dua et. Ben de dua edeceğim senin için burada. Ve sen de de ki, Ya Rabbi peygamberinin vesilesiyle, peygamberini vesile ediyorum, ona hakkında ne yap? Şefaatçi kıldı. Ve bu şekilde adam derinlerini yapar ve Allah ona gözlerini yapar? iade eder. Bu durumda işte adamın Resulullah'tan dua talebi vardır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona nedir? Allah'ım benim hakkımda onu şefaatçi kıl de Ben de buradan dua edeceğim. Beni şefaatçi kılmasını da diledir. Ve bu şekilde ne yapar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duası o kişi için yine gözlerini görmesine sebep olur. İşte bu bağlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konumu. Bildiğiniz gibi Allah azze ve celle ne diyordu? Vema erselnemir rasulil illa liyuta'a bi iznillah. Biz ne zaman bir peygamber göndermişsek şüphesiz ki Allah'a itaat et, ona itaat edilsin diye göndermiş göndermişizdir. Ve ennehum iz Ey peygamber er, onlar nefislerine zulmettikleri zaman ke sana gelecek olsalar fastalfu'allaha sana geldikten sonra Allah'a dua edecek olsalar ve estağfara lehumu Rasul ve Rasul de onlara istiğfar edecek olursa levecülallah tabuaba rahim'a hiç şüphesiz ki onlar ne yaparlar Allah'ı tevecbeler kabul eden ve esirgeyen olarak bulurlar. Mesela burada Allah Azze ve Celle buyurmuyor "İzzalemü enfusakum" fesṭağfara Allah'e bir cahike yani doğru da Aleyhissalatu Vesselam'a gelmeyi kastediyor senin yüzü suyun hürmetine senin makamına, senin zatının yüzü suyun hürmetine demiyor Allahu Teala sana gelecekler seninle beraber dua istiğfar dileyecek olsalar, senin yanında kümeleşecek olsalar ki ayetin gerisi zaten yine münafıklar için senin yanında kümeleşecek olsalar sen de onlar için mağfiret dileyecek olursan nedir sonuçta onlar Allah'ı affedici ve bağışlayıcı olarak bulurdular Burada yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a gelmeleri söz konusu ve onu ne yapmış olmaları onu haberdar etmeleri söz konusu. Yine Allah Azze ve Celle ne diyordu? Tevbe Suresi'nde hatırlayın kardeşler. Tevbe Suresi'nde Allah Azze ve Celle buyuruyor diye 99. ayetinde "Ve minel erab men yu'minu billahi vel Bedevilerin öyleleri vardır ki onlar Allah'a iman ederler. Ahiret gününe iman ederler. Ve yetehizu ma yunfiqu ve Allah yolunda harcamış oldukları şeyleri Allah'a birer vesile edinirler. Allah yolunda harcamış oldukları infakı Allah'a yakınlaşıcı bir unsur olarak edinirler. Ve rasul. Ve rasulun da onlar için duasını Allah'a bir yakınlaşma olarak bilirler. Ela dikkat edin. inneha kurbe. Evet bu yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizin için olan duası nedir? Allah'a yakınlaşmaktır, bir vesiledir. لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ ف۪ي Allah'ın rahmetine girdirecektir. Allah bağışlayandır, esir giyendir. Yine burada mesela neyi görüyoruz? Çok açık bir şekilde senin duan onlar için sekinettir ayetinde geçtiği gibi Bedevilerin Resulullah'ın duasıyla Allah yakınlaşmak istediklerini ve Allah'ın da bunu ne yaptığını takdir ettiğini görüyoruz kardeşler. İşte burada yine hayatta olan bir kimsenin duasını almak şeklinde ama gıyabında değil bunun böyle bir delili mevzu bahis değil evet Resulullah aleyhissalatu vesselam bazen daha faziletli olan kişi kendinden fazilet bakımından daha az olan kişiden de dua isteyebilir zira Resulullah aleyhissalatu vesselam Hz. Ömer radiyallahu anh'a ne demişti la tensane ya ukayye ey kardeşliğim duanda bizi ne yapma Bizi unutma demişti Hazreti Ömer Mekke'ye doğru, Kabe'ye doğru giderken. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan dua istemişti. Evet, sahabe gelir Resulullah'tan dua isterdiler. Ya, Rab, ya Resulullah benim için bağışlanma diler. Ya Rasulullah şu şekilde diler. Ama Allah'ın dinini hiç şüphesiz ki bizden çok daha iyi bilen, Allah'ın dinini hiç şüphesiz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bizden çok daha iyi kavrayan, Allah'ın dini hususunda bizden çok daha ihlaslı olan Allah'ın dininin ati içlerine yeşermiş olduğu sahabenin aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek Ya Rasulullah benim için Allah'tan mağfiret dile. Ya Resulullah benim için şu şekilde dile. Diye Resulullah aleyhissalatü vesselamın kabrinin başında ondan bir şey istedikleri ya da onun gıyabında bir şey istedikleri hiçbir şekilde mevzu bahis değildir. Böyle bir rivayet söz konusu değildir. Madem ki bu vesiledir ve Kur'an ve sünneti aslı olmalıdır. Evet sahabe Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın varlığını bu anlamda ne yapmıştır? Bu anlamda bir sebep kılmıştır. Kimileri kalkıp da derlerse ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şüphesiz ki Allah'ın katındaki hürmeti, yüceliği, büyüklüğü ölümünden sonra da devam eder. Biz de deriz ki evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin Allah'ın katında ulaşabileceği en üst seviyededir. Ama bunu senden ve benden daha iyi bilen sahabedir ve neden sahabe böyle bir şey yapmamıştır? Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dururken neden Hazreti Ömer Radiyallahu Anh, Abbas Radiyallahu Anh alarak gidip Allah'a vesile edilmiştir? Neden hiçbir sahabe peygamberin kabrine giderek ya Resulullah benim için dua etmemiştir? Böyle bir şey söz konusu değildir. Şüphesiz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nedir? Varlığı ile bulunmuş olması farklı bir olaydır. Bir kimse kalkar derse ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatının bulunmuş olması ve dua etmiş olmasıyla sonuçta o da kabrinde işte diridir. O şekilde istemek arasında ne fark vardır derse biz de deriz ki bak Hz. Ali senden çok daha Allah'ın dinini kavrayandır ve Hz. Ali ne diyor? Hz. Ali şöyle diyor. Hani bilirsiniz Ümmetin içerisinde ümmeti helaktan koruyan şeylerden bir tanesi nedir? Ümmetin Allah'tan istiğfar etmesidir. İkincisi de Resulullah'ın zatının onların içerisinde bulunmasıdır. Çünkü allah Teala buyuruyordu ya مَا Tefihim, Ey Peygamber! Sen onların içinde olduğun müddetçe biz onlara helak etmeyeceğiz. Ve Resulullah vefat ettikten sonra Hz. Ali ne diyordu? Bizim iki tane garantimiz vardı Allah'ın bizi helak etmeyeceğine dair. Birincisi neydi? Birincisi neydi? birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aramızda bulunuşuydu ikincisi istiğfar etmemizdi bilin ki birincisi kaybolmuştur Birinci, birin, bilin ki birincisi gitmiştir tek bir imkanımız kalmıştı. o da istiğfar etmek Hz. Ali demedi ki evet Resulullah burada yatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın katındaki azameti zaten vardır o kabrinde diridir bizim için yine dua eder o yine burada gibidir dolayısıyla onun hürmeti bakidir ve demiyor. Hazreti Ali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra birinci imkanımız kaybolmuştur diyor. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra hiçbir sahabe onun kabrine gitmemiş ve hiçbir sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ondan dua istemiş değildir. Böyle bir durum yüzbinlerce sahabenin içerisinde hiçbir tanesinden bize aktarılmamıştır kardeşler. Birileri kalkıp, mesela bu şekilde rivayet eden bazı olaylarda ben Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı işte rüyamda gördüm. Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam bana şöyle dedi şekilde rivayet getirenler var. Kabrinin başına gittim şöyle gördüm diye. İyi de biz hiç şüphesiz ki Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı rüyasında görenler içerisinde kesin Rasulullah'ı görmüştür diyenler, gördüm diyenler kim olur? Kesin sahabe olur kardeşler. Neden? Bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Her kim beni rüyasında görecek olursa, o şüphesiz ki beni görmüştür. Çünkü şeytan rüyada benim kılığıma giremez. La yetemezsen. Şeytan benim kılığıma giremez diyor. Ve alimlerimizin tercihiyle neyi kastediliyor bu hadiste? Her kim rüyasında kendisine peygamber diye birisi gelirse o peygamberdir kastedilmiyor burada. Özellikle sahabe için her kim sahabeden Resulullah'ı görürse çünkü onlar Resulullah'ı görmüşlerdir. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın şeklini, şemalini bilirler. Onlar Resulullah rüyalarında görürlerse onlar kesin görmüş olurlardı. Ama onun dışındakiler ancak Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın şemailini okuyarak bilebilirler ki bu da kesin bir sonuca çıkartmaz. O yüzden bu sonuçta sonuç bakımından öylelere çıkmıştır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana gece rüyamda peygamber geldi işte dediğimiz gibi adam diyor peygamber kravatlıydı yani sakal tıraşı olmuştu o peygamber değil peygamber diye sana gelmiş olabilir zira Resulullah benim kılığıma giremez diyor benim adımda size gelemez demiyor ama buna rağmen sahabe kesin peygamberi görmüş olmaları durumunda dahi biz hiçbir sahabeden görmedik ki ben Resulullah'ı gece rüyamda gördüm böyle demişti dolayısıyla bu meselenin halli budur ben Resulullah rüyamda gördüm, işte şu şekilde dedi, hüküm budur. Rüyayla amel edilmez, rüyayla bir sonuca varılmaz. Ki sahabeden neden böyle bir şey olmadı? Ebu Bekir'ler, Ömer'ler, Osman'lar, Ali'ler, diğerleri, bunlar hiçbir tanesi kalkıp ben Resulullah rüyamda gördüm, şöyle dedi, diyerek delil getirmemiştir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anında ruhaniyetinden vesaire vesaire gibi hususlardan yardım onu vesile edinmek şeklinde hiçbir şekilde gitmemişlerdir böyle bir durum söz konusu değildir ve bu dediğimiz gibi bid'at olan tevekkül türüdür kardeşler ve bu bafta getirilmiş olan rivayetler var bu bafta yani bid'at olan tevessüllere dikkat edecek orada şu ana kadar özellikle bir müslümanın Allah'a tevessül edinebileceği şeyleri gördük dediğimiz gibi imanım ile imanı ile salih ameli ile hayatta olan bir kimsenin duası ile hayatta olan bir kimsenin duası ile yine mağara ehlinden gördüğümüz gibi yine mesela o olayla burada açıklayalım. Mesela sahih olarak Bukhara'nın de aktarmış olduğu şekliyle insanlar Hazreti Ömer'e geldiler. Dediler ki ey Ömer ey Ömer kıtlık bastı. Yağmur yağmıyor. Durumumuz gerçekten çok sıkıntılı. Allah'a yağmur duasına çık. Allah'a dua et de Allah bize ne yapsın? Yağmur indirsin. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yaptı? Doğrudan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas Radiyallahu Anh'a aldı. Hem sahabenin yaşça ileri olması hasebiyle. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan büyüktü biliyorsunuz. Zira Hazreti Ömer'in arasında on küsür yaş vardı. Hazreti Abbas Radiyallahu Anh'a hatta bir tanesi sormuştu. Demişti ki Ey Abbas Resulullah mı büyük yoksa sen mi büyüksün? Ve Abbas radıyallahu anh ne demişti? er ekberu minni velâkinni vulidtu qabla. Resulullah aleyhissalatu vesselam benden büyük ama ben, onca, ben ondan önce doğmuştum demişti. Yani sözüyle dahi ben ondan büyüğüm dememişti. Ben ondan önce doğmama rağmen o benden büyüktür demişti. Ve büyük olması hasebiyle, Resulullah aleyhissalatu vesselamın yakınlarından olması hasebiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yaptı? kendisi Abbas radıyallahu anh'dan daha hayırlı olmasına rağmen yaşlı olmasından dolayı onu çağırdı ve dedi ki sen peygamber amcasısın gel ve bunun üzerine gittiler eğer ki kardeşler dediğimiz gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam ölümünden önce nasıl Allah'ın katında kadri kıymeti büyükse ölümünden sonra da tabi ki büyüktür amenna ve saddakna ama bunu senden benden daha iyi bilen Hazreti Ömer'dir Resulullah aleyhissalatü vesselam gözünün dibinde dururken onun cahı, onun büyüklüğü onun yüzü suyu orada dururken Hazreti Ömer neden Abbas'a gitsin ki? Ve Hazreti Ömer bunu çok açık bir şekilde ifadesiyle de ne yapıyor? Dile getiriyor. Ve diyor ki ve diyor ki Allah'ım ey Allah'ım biz daha önce sana peygamberin ile geliyorduk. Künnâ nesteski binebiyik ya da binebiyyine biz daha önce Peygamberimizle sana geliyorduk, Ey Allahım. Fetskine ve daha sonra sen, sen de bize ne yapıyordun? Yağmur ihsan ediyordun. Ve biz şimdi bir amine bir yine, Peygamberimizin amcasıyla geliyoruz, Ya Rabbi, bize ne yap? Bize yardım et diyordu. Bize yağmur ver diyordu. Evet, bu şekilde bakın, Hazreti Abbas'a ellerini açmış, Hazreti Abbas'da Yallah'ın ellerini açmıştı ve o da dua ediyordu. Diyordu ki, Ya Rabbi. Günahlar belaları çeker. Günahlar belaları çeker. Ve Ya Rabbi işte günahları silen tövbelerdir. Biz tövbe ediyoruz, bize yağmur ver diyordu ve Hazreti Ömer de insanlara tövbe etmelerini istiyordu ve bu şekilde yağmur istemişler ve Allah-u Teala onlara yağmur vermişti. İşte bu şekilde salih bir kimsenin duasıyla ama Hazreti Ömer radiyallahu anh kalkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibindeyken hem yer hem de zaman olarak kendisine yakınıyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine değil zatını Allah'a vesile kılarak değil tam aksine kalkarak ne yaparlar? Ne yapar Hazreti Ömer? Hazreti Abbas, yaşayan hayatta olan Hazreti Abbas'ı alır. Birileri kalkıp sakın demesinler. Allah korusun. O mantıksal bazı basit sebeplerle gelirler de birileri. Ve derler ki size ya işte bir krala gidiyorsun kralın yanına çıkmak istiyorsun ya da bir belediye başkanının yanına çıkmak istiyorsun ya da cumhurbaşkanının yanına çıkmak istiyorsun ne yaparsın? Önce kapıcıya gidersin kapıcıyla ona ulaşırsın, dilekçe verirsin bilmem ne verirsin, işte bunların yüzü suyu, bunların büyüklüğü, onların vesileleridir. Biz de onlara deriz ki İttakullah, Allah'tan korkun. Siz Allah'ı bugün belediye başkanıyla aynı misale denk tutuyorsunuz haşa siz cumhurbaşkanını ya da kralı hatta o zalimleri ki peygamber aleyhissalatu vesselam bütün insanların yöneticisiyken onun kapısına da yine isteyen her kişi istediği zaman girerdi tutup bugün zalimleri ya da zalimleri örnek alan kişilerin misali gibi ancak kademeyle kademeyle çıkanlara mı siz Allah'ı örnek tutuyorsunuz halbuki Allah azze ve celle Allah azze ve celle ne diyordu Nahl suresi 73 74. ayetinde ve yabudune min dunillahi ma la rizqan min Onlar Allah'tan başka kendilerine hiçbir rızık vermek güç yetirmeyenlere kulluk ediyorlar. Gökten ya da yerden kendilerine hiçbir şeyi çıkarmaya, rızık olarak çıkartmaya güç yetiremeyenlere kulluk ediyorlar. Ve ne diyor bakın Allahu Teala fe la tadribulillahi elemsal Sakın ona Allah'a misal koşmayın. Allahı başka bir şeyle ile Bu kadar cahil, bu kadar insan lan olamaz. Sen tutup Allah Azze ve Celleyi dediğimiz gibi, hatta zulmü ile birilerinden kendisini yüce zannedip de kendine ulaşabilmek için kademe kılanlara mı sen Allah'ı örnek tutuyorsun? Felâtadri bu lillahil Allah'a hiçbir şeyi örnek koşmayın. İnna Allahi la Siz bilmezsiniz Allah bilir. Çünkü Allahu Teala Şura suresinin 11. ayetinde ne diyordu? Leise kemislihi şeyun ve huves semiul basir. Allah'ın bir misli yoktur. Sen onu daha önce yaratılmış olan bir şeye kıyaslayamazsın haşa. O yüzden dediğimiz gibi kalkmış ne efendim? İşte birilerine ulaşabilmek için vesile edilmem lazım. Birilerine araya sokman lazım. Bilmem ne. Subhanallah. Bir insan bu kadar Rabbinin katında, Rabbinin katı kıymetinden bu kadar cahil olamaz o yüzden bu şekilde hele bu baptan söz konusu değildir ve dediğimiz gibi dini daha iyi anlayalım dine kendilerine daha iyi veren. Huzeyfe radiyallahu anh ne diyordu sizden öncekilerin yoluna bakın ve bilin ki onlar size başka bir onlar size aktarabilecek her şeyini yapmışlardır aktarmışlardır aktarabilecek her şeyi onlar size aktarmışlardır onlarla yetinin yani sahabeye uyun ve sahabe böyle bir şeyle yapmadılar. Sahabe böyle bir şekilde hiçbir zaman böyle bir Resulullah'ın yüzüsü hürmetine, zatının yüzü suyu hürmetine de Resulullah'ın zatını ne yapmadılar? Vesile kılmadılar. Ama şunu söyleyebilirsin, ya Rabbi, Resulüne olan imanınla, çünkü iman senin amelindir. Bunu diyebilirsin, salih olan kişiler alabilirsin, ama zatı ile söz konusu değil. Böyle ki dediğimiz gibi böyle bir şey söz konusu olmuş olsaydı Hazreti Ömer'e "Ey kardeşim, beni duanda unutma." diyen Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir sefer olsun yine bize öğretebilmek için "Bi cahi enbiyaikel murselin" diyebilirdi. Ya Rabbi daha önce göndermiş olan peygamberlerinin yüzü suyu hürmetine diye Resulullah Aleyhissalatu vesselam dua edebilirdi. Neden onda böyle bir şey görmüyoruz? Neden sahabesinde böyle bir şey görmüyoruz. Evet bu anlamda dediğimiz gibi bu tür bidat kardeşler, bu tür tevessün yani birlerin zatını Allah ile araya koşarcasına, sanki onların Allah üzerinde hakları varmışçasına ne yapmış olmak? Zatlarını <gülüyor> araya koymak bidattır. Her ne kadar İslam alemlerinden bazıları böyle bir duayı yapmışsa da İslam alimleri derken yani böyle kitaplara neşredilmiş değildir. Neşredilmiş değildir. Ama sonuç itibariyle bu eğer ki ibadetse ki vesile ibadettir dedik ve ibadet de sonuç itibariyle tevhiki ise Allah'ın belirleyeceği bir şekilde ancak olursa ki ancak öyle olur. Bu da Kur'an ve sünnetler olur. ve yani Kur'an ve sünnette böyle bir şey yok. Hatta Kur'an bunu tamamen özellikle sedd-ü zarai babında yani haramlara sebep olabilecek olan şeylerin engellenmesi babında özellikle dile getirir. Hatta bu kapı birçoğunun Allah korusun şirke düşmesine sebep olmuştur. Bu baptan dahi tehlikelidir. Çünkü birilerinin zatlarını yücelterek, onları Allah ile aracı kılmış olanlar bir müddet sonra onlardan yardım dilemek şeklinde şirke düşmüşlerdir. Bu bapta Kur'an bundan sakındırır. Resulullah'ın sünnetinde böyle bir şey yoktur. Ashabında böyle bir şey yoktur. Tabi onda böyle bir şey yoktur. Ki bazı rivayetler var, onları dile getireceğiz ve onların aslında olmadığını ne yapacağız? ifade edeceğiz kardeşler. Evet bu bağlamda aktarılmış olan ya da bunun olabileceğini ifade eden kimselerin getirmiş olduğu deliller ve onların batıllıklarına bakacağız. Bizim için maksat gerçekten Allah Azze ve Celle'nin dininde söz konusu olan şeyi kabullenmek, onda söz konusu olmayan şeyi reddetmiş olmaktır. Kimden gelirse gelsin. Mesela şöyle bir delil getirirler. Derler ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurmuştur ki Tevesselû bi cahi fe inne câhî indallâhi azîm. Benim yüzü suyum hürmetine Allah'tan isteyin. Şüphesiz ki benim Allah'ın katındaki derecem büyüktür. Ama bu hadîsun mevdu uydurma bir hadistir. Bu dediğimiz gibi kardeşler nedir? Bu uydurma bir hadistir. Ve güvenilir olan hadis kitaplarında buna rastlamış olmak söz konusu değildir, mümkün değildir. Yine bu bapta dile getirilmiş olan rivayetlerden bir tanesi, hani meşhur bilirsiniz. Hazreti Adem Aleyhisselam işlemiş olduğu günahtan dönünce ne dedi? Ya Rabbi işte şöyle dedi yani Ya Rab Muhammed hakkı için beni bağışlamanı diliyorum. Allah da ona buyurdu ki Ey Adem daha onu yaratmadım halde sen Muhammed'i nereden bildin? Bunun üzerine o da dedi ki Ya Rabbi beni erimle yaratıp ruhundan üfleyince başımı kaldırdım arşın direklerinde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah yazısını gördüm ve bildim ki sen ancak en çok sevdiğin kimsenin adını kendi yanına kendi adının yanına yaparsın? Kendi adının yanında anarsın dolayısıyla onun yüzü suyu mesela beni bağışla dedi bunun üzerine Allah da buyurdu ki sana bağışladım ve bunun üzerine dedi ki eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım mesela bu rivayet kardeşler zayıf bir rivayettir çok zayıf bir rivayettir hiçbir şekilde delil getirilmiş olması mümkün olmayan bir rivayettir. Hatta İmam Zehebi Mizan isimli eserinde ne diyor? Heze haberun batılun ve mevdu' Bu hem batıl diyor hem batıl hem de uydurma bir haberdir. Batıl olması İslam'ın özünde birisinin bu boyuttaki yalvarışının bir kere söz konusu olmaması zaten bu anlamda batıl hem ikincisi haber olarak da uydurmadır aslı asları yoktur diyor. Yine bu bapta özellikle mesela İmam Hakim'in müstedrekinde bir hadis rivayet ettiği söz konusudur. Böyle bir rivayeti İmam Hakim müstedrek isimli eserinde getirir ve sahih demiştir. Ama İmam Hakim'in sahih demesi onu sahih yapmamıştır. Zira İmam Hakim onu sahih derken yine kendisi o hadisin içerisinde Abdurrahman İbni Zeyd isimli şahsı bizatihi kendisi diğer kitabında ondan hadis rivayet edilmez o reddedilen bir kişidir diye yazan yine kendisidir. Ama bu hadiste kendisi hata etmiştir ve başka bir kitabında diğer muhaddislerimiz gibi o adam münkerdir, reddedilir ondan hadis aktarmaz dediği kendi dediği adamdan bu hadisi aktarmıştır ve kendi hata etmiştir. İşte bu bağlamda dediğimiz gibi bu hadis çok zayıf olan bir hadis olup kendisinden delil çıkartılması söz konusu değildir. Yine mesela başka bir hadis getirirler. Ne diye? Ki mesela Elbani'nin 24. rivayet olarak zayıf diye ifade etmiş olduğu, yine İmam Zehebi'nin zayıf demiş olduğu, yine İbni Teymiye'nin zayıf demiş olduğu bir rivayet nedir o da? Şu ki işte kim evinden namaz için çıkıp da Allah'ım senden isteyenlerin yüzü su senden isterim ne bir kötülük ne de zulüm için evden çıkmadım şu gidişimin hakkı için senden isterim derse Allah ondan razı olur ve bin melek onun için da bulunur. Mesela bu rivayet zayıftır delil getirilmiş olması söz konusu değildir yine mesela özellikle bugün Türkiye'de bazı batıl yayınları aktardıkları şekli neymiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa buyurmuş ki sıkıştığınız zaman ne yapın? kabir ehline başvurun. Sıkıştığınız zaman festeghisu kabir ehline başvurun, kabir ehline sığının haşa, sümma haşa Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle bir şey söylemekten beridir. Zira başka bir kimseye başvurmuş olmak zaten eğer direkt onu istemekse küfürdür. Onu vesile edinmiş olmak babında ele alınacak olursa bu rivayet batıldır. Hiçbir şekilde değerli olarak getirilemez ve hatta muhaddislerimizden kimisi bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a icma ile bakın aynen şöyle diyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun hadislerini bilenlerin icması ile ona iftira edilmiş bir yalandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söylememiştir. Ve hiçbir güvenilir hadis kitabında da böyle bir hadis yoktur. İşte bu bağlamda dediğimiz gibi bu rivayete nedir? Sağlam değildir. Yine başka bir rivayet olarak getirirler. O da nedir? İşte öldüren ve dirilten daima diri ve ölümsüz olan Allah'ım. Anam Fatma binti Esed'i bağışla sorguda hüccetini telkin et. Peygamberinin ve benden önceki peygamberlerin hakkı için girdiği yeri geniş kıl. Peygamber Aleyhisselatü böyle söylediği aktarılmış ki bu hadis kesinlikle sahih olmayan zayıf olan bir rivayettir. Yine bu bağlamda aktarılmış olan rivayetler, yani bunlar neden zikrediyoruz? Bunları zikretmiş olmak gerçekten şart mı? Şart değil. Ama o da ki yarın bir gün karşısında bu rivayetler geldiği zaman, ha bunlardan bahsetmemiştik, bak hadis varmış değil. Bu hadislerin zayıf uydurma ve batıl olduklarını, bunları delil getirmiş olmanın yanlış olacağını ifade etme babında ne yapıyoruz? Bunları yine dile getiriyoruz. Yine mesela başka bir rivayette Bezzar'ın aktarmış olduğu şekliyle Resulullah buyurmuş ki hayatım sizin için hayırlıdır. Konuşursunuz. Sizin de konuşulur. Vefatım da sizin için hayırlıdır. Bana amellerin arz olunur. Ben hayır görürsem Allah'a hamd ederim. Şer görürsem sizin için Allah'tan bağışlanma dilerim. Ki bu rivayet bütün rivayet yollarıyla beraber zayıftır ve kendisine hüküm çıkmaz kardeşler. Yine mesela başka bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, muhacirlerin fakirleriyle Allah'tan yardım isterdi diye bir hadis var. Ki hadis zaten birincisi Mürsel. Yani zayıf olmasına zaten zayıf. Fakat Mürsel hadis biraz farklıdır bilirsiniz. Bu bağlamda şunu dile getirebiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların yanında yani mazlumun Allah'ın mazlumun Allah katında ya da garibanın, yetimin sıkıntı durumunda olan Allah katındaki duasının makbul olması babında onların duasına alınmış olmasında bir değiş yoktur ve kast edilen bu ise bu da doğrudur anlam itibariyle. Zira bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e ne yapmıştı? Vesel Karani'nin Allah'u rahmet eylesin. Vesel Karani'nin duasını almış olmayı özellikle salık vermişti ve Hazreti Ömer Radiyallahu anh Vesel Karani'yi Medine'ye geldi zaman sormuş soruşturmuş bulmuş ve onun duasını almıştı. Halbuki Veysel Karani Hazreti Ömer'den fazilet bakımından çok çok alttadır. Ama yine <gülüyor> burada nedir? Burada Resulullah Aleyhisselatü dua alma babında bu hadis dile getirilebilir. Yine bu şekilde başka bir rivayet aktarırlar. O da işte Hazreti Ömer zamanında insana kıtlık isabet ettiğini, adamın bir tanesinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine geldiğini, ey Allah'ın Resulü ümmetin helak oldu, onlar için yağmur işte dediğini ve bu şekilde işte adamın rüyasında da git Ömer'e dediğini bu şekilde Hazreti Ömer'e dua ettiğini ki bu rivayet kesinlikle sahih olmayan zayıf bir rivayettir. Yine belki karşılaşabileceğiniz, delil olarak size getirebileceği hususlardan bir tanesi şudur. Neymiş? İşte e, rivayette şu şekilde geçmiş Medine halkı şiddetli bir kıtlığa uğramış. İşte Hazreti Aişe radıyallahu Anh'a gelmişler. Ona şikayet etmişler. O da demiş ki peygamberin kabrine bakın ve göğe doğru kabrinde bir delik açın. Böylece gök ile arasında tavan bulunmasın. Diye bu şekilde tembihte bulunmuş. Daha sonra da bunu yapmışlar ve onlara yağmur yağmış, otlar yeşermiş, develer semizlemiş. Ta ki develer çatlayacak olmuş. Ve o seneye bolluk senesi demişler ki bu e, hiçbir şekilde senedi delil olmayacak kadar dediğimiz gibi zayıf bir rivayettir. Yine özellikle bazıları yani sahabede olmasa bile sonradaki altı böyle bir şey vardır diyerek ne yapmışlar? Mesela Ali bin Meymun'dan rivayet etmişler. Neymiş? İmam Şafi Allah ondan e, razı olsun. İmam Şafi demiş ki ben Ebu Hanife ile teberrük etmekteyim. Yani Ebu Hanife'nin kabrine giderek teberrük ediyorum onu tevessül ediyorum ve her gün ben Ebu Hanife'nin kabrine gelirim onu ziyaret ederim. kabrine vardığımda bir hacetim varsa iki rekat namaz kılarım dikkat edin rivayete iki rekat namaz kılarım kabri başında Allah'tan bu hacetimin giderilmesini dilerim çok geçmeden dileğim yerine gelir mesela bunu adamlar aktarmışlar bazı kitapta da bunu delil olarak getiriyorlar zat ile tevessülü savunmuş olanlar halbuki bu rivayet batıldır ve hatta İbni Teymiye bu rivayetle ilgili bakın şöyle diyor kardeşler diyor ki bu yalandır nakil ilmini bilen yanında yalan oluşu yakın ilmini nakil ilmini bilenin yanında yalan oluşu hususunda bir şüphe yoktur. Çünkü Şafii Bağdat'a geldiği vakitler Bağdat'ta dua etmek için gidilen bir kabir mevcut değildi. Bu bidatler Şafii'nin çağında ortaya çıkmamıştır. Şafii Şafii bilindiği gibi Hicaz'ı, Yemen'i, Şam'ı, Irak'ı ve Mısır'ı gezmiş. Peygamberlere, sahabelere tabilere ait pek çok kabirler görmüştür. Şüphesiz ki bu kabirlerin sahipleri, yani peygamberlerin, sahabelerin kabirleri şüphesiz ki Ebu Hanife ve benzeri alimlerin kabirlerinden çok daha üstündür. Ama bu durumda Şafii'nin başka hiçbir yerde kabre gidip teberrik etmemesi ama Ebu Hanife'nin kabre gitmiş olması zaten yalan olduğunu açıkça gösterir. Ki daha sonra diyor, İmam i Teymiye devamlı diyor ki İmam Ebu Yusuf, Muhammed, Züfer, Hasan bin Zeyd, Ziyad, ve onun çağındaki birçok Ebu Hanife'nin talebesi ne onun ne de başka birisinin kabri başında dua etmeye ihtiyacı duymamışlardır. Ayrıca Şafii'nin fitne korkusuyla kabirlere tazimde bulunmayı kelik gördüğünü daha önce diyor İmam Üb-i Temi'ye zikretmiştik. Kaldı ki <gülüyor> yani fitneye sebep olabilir diye tazime sebep olabilir, Allah'ın kuruluş sebep olabilir diye Şafi'nin e, kabirlere tazimde bulunmuş olmayı dahi hoş görmediği aktarılmıştır. Yine bu gibi rivayetler dediğimiz gibi hiçbir şekilde ne yapmaz asla asla olmayan hususlardır. Bidat ve heva ehlinin kendine delil kıldığı zayıf uydurma ve yanlış olan rivayetlerden bu örneklerini ne yapıyoruz kardeşler? Bazılarını delil olarak getirdiği hususlara dile getiriyoruz. Kaldı ki İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife ki Durrul Muhtar'ın ikinci cildinin 630. sayfasında Ebu Hanife'nin şöyle dediği çok açık bir şekilde aktarılır ki Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de buna katılır. O da nedir? Ebu Hanife der ki ben Allah'tan başkasını anarak yani Allah ve Allah'ın isimleri ya da sıfatları bunun dışından başka bir zatın ismini anarak Allah'tan bir şey istenmiş olmasını kerih görüyorum der. Kerih görüyorum ve hoş görmüyorum. <gülüyor> Dediğimiz gibi kardeşler, meşru olan tevessül ve gaybı meşru olan tevessül bazında bunları ne yapabiliriz? Dile getirebiliriz. Çok fazla detaylarına gerçekten girmek istemedim. Zira detayına girecek ya da en azından karşı görüşün delil olarak getirebileceği ve onlara reddi olarak sorabileceğimiz hususlar vardı. Fakat onları eğer ki e, işlemiş olmayı gerçekten düşünseydim e, en az bir iki üç daha yap, ders daha yapmış olmamız gerekecekti. O yüzden bu derste inşallah bu konuyu bu şekilde bitirip bu şekilde tamamlamış olmayı belki yapabileceğimiz en uygun şey olarak gördüğüm için bu şekilde inşallah yetindim. Ama meşru tevessül ve gayri meşru tevessül olarak ne yaptık bunu gördük. Fakat şunu ifade edelim. Bugün bazı insanlar bir kimsenin peygamberin yüzü suyu hürmetine ya da falancaların yüzü suyu hürmetine demiş olmasını yanlış olmakla ya da bilat olmakla, ya da farklı bir şey olmakla nitelemiyor. Maalesef yanlış anlamalarından dolayı bunu şirk zannediyorlar. Hayır. Bugün ehlü sünnete ittifakıyla bu şekilde dua etmek şirk değildir. Ha, Allah'tan başka birisinden direkt istersin, yetiş dersin, medet dersin bu ehlü sünnet ve cemaate göre şirktir. Çünkü Allah'a bırakmış başkasından istemişsindir, başkasına dua etmişsindir. Bu kesinlikle batılı ve kişiyi Allah göstermesi müşrik yapar kişinin kendisine ya da kabrine gitmişsin kabrinden kendisinden istemişsin. Bu kesinlikle kişiyi ni yapar? Müşrik yapar. Hatta bir kimse peygamberin kabrinin başına gitse Ya Resulullah bana yardım et dese o dahi müşriktir. Bunda Ehl-i Sünnet'in ihtilafı yoktur. Neden bu şirk değildir? Çünkü Ya Rabbi falancalarının yüzü suyu hürmetine diye isteyen kişi dikkat edin kimden istemektedir? Allah'tan istemektedir. Dolayısıyla Allah'tan istemiş olduğu için sonuç itibariyle doğrudan direkt Allah'tan istediği için şirk değildir. Sadece isteme şeklinde bir bidat türü vardır. Birilerinin Allah'ın katındaki makamı, hiç kimse, çünkü Allah'ı zorlayıcı herhangi bir husus yoktur. Allah Azze ve Celle'nin isimleri bu anlamda önümüzde dururken yüceliği, büyüklüğü başka bir şeyle kıyaslamaz ve hiçbir şeyin Allah'ın de hakkı yoktur. Bazı hasletleri üzerinde bulunduranların bazı hususlarda Allah'ta hakları vardır. Bu ayrı bunu kastetmiyoruz. Nedir? Mesela vekene hakka alayen Nasrul Müminin. yardım etmiş olmak Müminler üzerindeki hakkıdır. Yine e, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a aktarıldığı şekliyle hani Resulullah Aleyhissalatu Abdullah İbn Mesud'la bir katıra binmişti ve giderken ey İbn-i Mesud Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı diye sormuştu ve kulların Allah üzerindeki hakkı neydi? Ona Allah'a ortak koşmadıkları müddetçe Allah'ın onları cennete girdirmiş olmasıydı. Fakat bu bağlamda kişinin zatı değil. Bakın burada yine ameller vardır ve amellere karşı Allah'ın onları kendi karantina altına alması vardır. Yoksa Allah katında kimin şanı ya da yüceliği Allah'ın tek bir sıfatının üstüne geçebilir ki? Bu bağlamda şu şekilde istenebilir. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen vedudsun. Sen sevensin. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a olan sevginin yüzü suyu hürmetine bakın bu olur. Çünkü yine Allah'ın sevme ismiyle istemiş olursun. Ama falancanın yüzü suyu hürmetine, falancanın hakkı için kimin Allah'ın üzerinde bu hakkı bu anlamda hakkı vardır ki? İşte bu bağlamda sadece bu şekilde dua eden kişinin de ne dedik? Bu şekilde dua etmesi sadece batıldır, bidattir, güzel değildir. Ama kişi ne yapmaz? Kişiyi şirke sokmaz. Yüzü su hürmetini isteyen kişi sonuçta yine Allah'tan istediği için kendisi müşrik olmaz, yanlışa düşmüştür ve bu bağlamda Allah'tan niyazımız nedir? Sonuç itibariyle onlara da bunu göstermiş olmasıdır. Evet kardeşler bu, ba bu konu hakkında yani tevessül ile alakalı olan bu konumuzda almış olduğum bir takım başka notlarım da var fakat özellikle dediğimiz gibi yani bunlar inşallah öbürlerine kapsayacak olan bir anlatıma düştü zira bazılarının konuşmayı içerisinde dile getirdim o yüzden onları tekrar e, zikretmek istemiyorum İnşallah bunlar yetmiştir Allah-u Teala bizleri hakkıyla kendisine ulaşan her türlü meşru vesileyi vesile edinmiş ve kendi rızalığına ulaşmış olan kullarından kılsın allah insanların Teala etmiş olduğu hususlarda allah Teala bizi en doğruya iletsin. Allah benden de sizden de inşallah razı olsun. Ve ahiru davana En elhamdülillahi rabbil alemin